Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin wel alimül mutakibessalatu ve Allahumma salli <Sessizlik> ala sayidina <Sessizlik> Muhammed ve ala Muhammed Hamdün kesîvan ve el ve el ala Muhammed. Allahu salla ala Muhammed. Cenabeblahum salla sallallahu aleyhi ve sellem selam olsun tekrarım bir evde bulunmakteyiz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın evlerinden bir ev olması ümidiyle. İnşallah. Cenab-ı Allah hakkı hak, haksızlığı, batılı çeken görse onu açacağını söylesin. Cenab-ı Allah hastalara şifa, dertlere daima boş çıkaran nasip etsin inşallah. Cenab-ı Allah Herhangi bir yandan heven gibi La ilahe illallahın güzelmesi için cehden çalışan gayet evet, Müslüman kardeşlerimize zafer olmasını inşallah. Muazen biz sohbet esasında veya heven gibi evde Allahın hakimiyeti yani masesiydi. Allah Allah hakim olsun. İşte Allahın hakimiyeti. Ee, efendim ve söyleyeyim ee, sohbetleri de aslında ee, Allah'ın Allah hakim kılmak için kelimeler kullanılıyor. Allah'ın hakimiyeti, Allah hakim kılmak için. Uygun bir sözü arkadaşlar. Yani Allah'ın e, hakim olması veya Allah'a hakim olsun falan ki falan Müslümanlar üzerine, falan devlet üzerine falan e, zaten Allah Kuran-ı e diyor? اَلَيْسَ اللّٰهُ بِيَحْكَمِنْ Hakimi. Ne demek? Allah hakimi hakim değil mi? Bizim buradaki derdimiz Allah'a e, hakim kılmak değil, Derdimiz İslam'ın hakimiyeti. Yani Allah zaten hakimdi yani. Ben desen de sen demesen de hakimdir. Bütün kainat yok dese de Allah nedir? Hakim. Hakimdir efendim. Hakimle hakimidir Allah. Allah zaten bunu kendisi söylemiş. Aleyhsallahu bi'ahkemin hakimiyin. Allah hakimler hakim değil midir? Tabii ki bela diyor. Bu hakimi okuyunca bela evet. Sen hakimlerle hakimisin. Diye de karşılığı duyuyor diyor. Ee, amacımız İslam'ın hakimiyeti. E, ilahi nizamın e, korunması, ortaya dökülmesi. Bunun acinde yoksa Allah'ın hakim olması, haşa, şey Allah özellikle hakim değil yani. Allah dilese, bir anda bütün insanlar Müslüman özellikle. E, ama zaten, e, İslam hakimiyeti bu yolu üzerinde gayret ederken, e, karşımıza çıkacak olan çakıl taşlarına sabretmek. Çakıl taşları diyoruz. E, bazımıza göğe çakıl taşları e, dağ mesafesinde oluyor bazı iman zayıflayınca, çakıl taşı dağ gibi üzgünür. İmanı güçlü olan kişilere, dağılabilir bile <gülüyor> çakıl taşı gibi üzgünür yani. Ee, Tanık bin Ziyad, gemilere yakan zaten, değil mi? Evet. Tanık bin Ziyad mıydı? Evet. gemilere yakan. Ee, ne yapmışsa, yani onun gözünde artık e, teslim olmuş. Ben şehit olacağım, ben olacağım. gemilere de yakıyor. Ama şey, yani kaçamazsa varsa uygun olduğu meydan. Deniz olacak. Kaç metre, kaç yüz metre fazla yüzünü? Elli metre, yüz metre, iki yüz metre. Sonu, ölüm. Kutu düşünüyor. Buradaki amaçlı gemileri yaktık, burada ya şehit olacaksınız, ya burada olacaksınız. Başka kurtuluşunuz yok. Yani ya Allah zafer nasip verecek, ya da şehit olacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Bu aslında direkt olarak e, insandaki o beyni, o aklı, o ruhu, o vicdan, o nefsi topluyor. Tek bir hedef var? Bu. Ama geride gemi var. ya kazanamazsa kaça gideriz? O ihtimal olsa kalıyor. Şimdi biz de bu yolda giderken, bu yolda bu maraton koşusunu yaparken maalesef çakı taşları dağ gibi gözükebilir. Bazen ufak tepkik musibetler, belalar, hastalıklar, sıkıntılar dağ gibi gözükebilir karşımıza. Aslında çok basit eğlenmez de bunlar. işte anlayabilirler. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Erkek veya kadın müminlerden salih ameli işleyenleri hoş bir hayata kavuştururuz. Erkek ya da kadın müminlere, salih amel iş hoş bir hayata kavuştururuz. Duyurmuştur. Şimdi burada, e, tefsir alimlerinin ortak noktası şu. Erkek ya da kadın müminler, iman etti salih amel iş Allah diyor ki, hoş bir hayat, hoş bir hayata masat, kanaattir. Yani, e, mütefessirler özellikle bunun üstünde duruyorlar. Kanaat niye hoş bir hayat? Çünkü, Bitmez, tükenmez bilmem bir e, güç kaynağı mıdır kanat, değil mi? Bir insanda kanat varsa, dünyada fakir adamı da olsa ne de zengin de mutludur. Dünyada zengin adamı da olsa, onca paradan bir şey yok. Çünkü ne de kanat sahibidir. Mallı, şimatlamıştır, ev, araba, iş, güç, ticaret ve herhangi bir şey şimatlamıştır. Kanat sahibidir. O gene az zeytin biliyordu Süleyman aleyhisselam aleyhisselatu vesselam özelliklerden bir tanesi hadis-i şerifteşime geçiyor. Süleyman aleyhisselam bir <gülüyor> de ve tek çeşitleridir. O zenginliğe rağmen, o sınırsız Allah'ın verdiği mülke rağmen hatta ne diyor? Ya Yarabbi bana öyle bir mülk ver ki benden önce benden sonra hiç kimse vermemiş olasın diyor. Öyle bir mülk ver diyor. Verdi mi? Evet, Verdi. Mi? Verdi. Evet. Tüm kâinat emir altı Süleyman aleyhisselam. Öyle bir vezir var ki Öyle bir vezir, öyle bir yazımsı ki dilleri de gibi şey. Git falan köşe getir. Oho, ne güzel. Bir anda köşe getirin. Cinlere falan cami yapın. Ee, Hayvanlara yer, içveye Kuşlar şöyle yapsın, aslanlar böyle yapsın. Rüzgar şuradan es. Falan için e, adamı getir falan. Gayet rahat bir şekilde. Yani e, aşağıdan yukarıdan. Cin ile meleği ile, insanın da ile. Hepsi envaltta yedir ama o Süleyman eserim kanat sahibi tek çeşit yerde ve Türkiye öne yani bu da şımartmamıştır aslında ee, Süleyman eser o İşte işte hoş bir hayata masa kanat aslında e, evet kanat e, birkaç kelime açmak lazım kanat var olanlar mutlu olmaktır. bu var olanlar mutlu olmaktır. Şimdi herkes ister ben benmem ben, ben olsun, mesleşim olsun. Yani herkese herkeşin genelde öyle bir isteki olur. İnsan nefsinde böyle bir istek var arkadaşlar. Ben ee, hani, alakta olsun diye söylüyorum. Şimdi bir gün Süleyman Ocağı oturmuştu. Ne dedik? Ben böyle sattım dedi. Yedi sekiz sene önce falan da yaralı. Bir tane tarhanan meşhur Süleyman Ocağı'nın bir arabası var. Pasat. O pasatı inşallah Allah nasip eder. Helal inler hayal etti bir şey de pasat değil Bir tane Passat geçti. <gülüyor> Vallahi diyor, Hiç unutmuyorum. Geçti, kalktı şöyle pasla kalktı. Yaldı işte, Aa böyle olur falan diyor musun? Tuhaf olur. Yemin billahi de tuhaf olsun. Belki o an, o harekete, e, misal söylüyorum, ananın çalışılmasın. Süleyman abi yapsa, veya taşlar yapsa, normal kaçalım. Süleyman oğlum, baktım böyle sene kalkan bu ağağa çıkmaya kalktı. Allah Allah. Böyle şey gelmedi, hoş gelmedi. Hoşuma da gitmedi. Bir ağa bağışı, ağa bağışı, ağa bağışı falan demesi. Suha Süleyman Hoca'ya şey yaptım yani, koşuma gidelim Aslında bizim e, gibi e, maalesef söyledikleriyle yaptıkları, birbirine çakıştığı insanların daha dikkatli olması lazım. Çakışıyor. Yani takvadan bahsediyoruz, takva bizde yok. Veveden bahsediyoruz, bulan aşk olsun. Takvadan bahsediyoruz, takva bizi yiyorsa, subhanallah der. Ben takvaysam sendeysin der. Takva dile gelse, ete kemiği büyürse takva, subhanallah çeker. Ben takvallım yavrucuğum sen neysin der. Maalesef halimiz bu. Onun için e, kanaat var olanla mutlu olmak. İnsanın Allah'ın sana yazdığı, takdir ettiği şey neyse onunla mutlu olmaktır. Aslında e, hep Müslü'ye inanmışız değil mi? Allah kalemi yarattı. attı, dedi ki yaz. Kalem ne dedi? Ne yazayım? Ne, i̇nanıyor muyuz? Hadise geçiyor. E, Cenab-ı Mevla dedi ki, Celle Celaluhu dedi ki, olacak olan her şeyi yaz dedi. Yazdı mı? Yazdı. Hazreti diyor ki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bir yere çıktığım zaman diyor kalemin gıcırtısını işittim diyor. Birimiz tükemez kalemdir tabi. Kastan falan değil. Kalemin gıcırtısını işittim diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hepimiz iman etti ki Allah'a takdir ettiğinde başka şey olmayacak. Var mı? Olmayacak. Ne yapsak da, neyse de, kendimize parçalarsak da Allah ne yazsa olacak. Bu bir. İkincisi, lehim ve ne yazmışsa o olacak. Allah'a takdir ettiği şey ne olacak? Üçüncüsü araçlar hangi işse, hangi ticarette yaparsa yapalım gene takdir olacak, olacak. Çok çalışıyor olman, çok kazanacağın manasına gelmiyor. Bir adam on saat çalışıyor, bin lira maaş alıyor. Bir adam çalışmıyor, o bin lira maaş alıyor. Oluyor mu? Oluyor. Bu da Allah'ın takdiri. Ya. Bu dengesiz şekildir. Allah'ın adaleti böyle. Eşit üzerine taşımıyoruz. Allah da, Allah bize eşitliğine vaat etmiyor. Yani ben size eşit işte hocam ne vereceğim Allah'ın baktığında Komünist rejim olurdu. Ne diyor? Adalet. Adaletten bahsetti Cenabı Allah. Dilediğine ver ver, dilediğine alır. Kardeş bu iş böyledir. Dilediğine ver ver, dilediğine verdiğinden geri alması bilir. Dilediğine fakir açsır, daha sonra zenginden kılır Allah. İş ki bu zenginlik, bu fakirlik, bu alçaklık, yükseklik. Hani Allah'ın bir ismi Mu'iz, bir ismi Muzil. Dilediğine izzet verir, dilediğine zelil eder Cenabı Allah. İşte bu dengesizlik dünyasında Kanaat sahibi olmak. Yani Allah'ın sana takdir ettiğine <gülüyor> mutlu olmak. Hani ayet ne şımarasın ne de kendini kahredesin diye. Ayeti geçiyor bu. Yani Allah'ın bir üstüne geçer zannedesin. Eğer böyle bir ayet varsa. Yani Allah'ın sana verdiğiyle ne şımarasın. Şuyum oldu buyum oldu. Ne de Allah seni ararsa ne de kendini kahredesin diye. E demek ki denge tutmak lazım. Ne şımamak ne kahretmemek kendimizi. İşte kanaat bu arkadaşlar. Allah'ın bize verdiği şeyle mutlu olmak, razı olmak zaten Hazreti Ali diyor ki, Kerem Olaç diyor ki e, imanın tadını almak istemiyorsa diyor, kadere teslim olsun. Allah'ın kendine yazdığı şeye teslim olsun. Başına gelen ne yazsa teslim oluyor. İmanın lezzetini asın. Neden, niye, niçin Allah'a denmez. Bu kader isyandır. Neden ben, niçin, niye? Şu işim oluyordu, niye olmadı? Böyle olmadı diyor. Işte. Perdakstada bilmiyoruz ki Perdakstada neler var. Allah'ın bizi yazdığı şeyleri bilmiyoruz. Ben imtihanla bu düzeyde çıksın. Teslim olacağız. Evet. Kanat var onunla mutlu olmaktı ama yani gayretli çalışmak, çalışıyor olmak, çok çalışmak kanata zıt değildir. Yani ben burada oturayım, işte kanat ettim, tevekkül ettim Ne neyim? Allah falan olasın. Bu kanat değil, kanatsızlıkta tam tersi. Sen gayretini yap, bütün çabanı sefet bunun haricinde senat takdir edilen neyse <gülüyor> razı Kanat kanalat budur. Yoksa çok çalışmak, çok gayet etmek tam tersi. Zekatını versin, haccına gidersin, kurbanlık edersin, iyilik yaparsın, hayırda bulunursun helalete diyor ya, Allah'a sana verdiğiyle akayet kazanmaya çalışıyor. Allah bana verdiyse, işte akayeti kazanmaya çalışıyor e, Bu anlaysa arkadaşlar, ya tuhaf bir şey yani, Nuh aleyhisselamın kavmi demiş ya, e, Allah diyor bize binlerce yıl çok az zamanda mümür ver diyor ama akıllı zamanda insanlar yaşayacak diyor, insanlar gelecek diyor. çok az daha olacak diyor, ama koca koca binalar yapacaklar diyor. Aslında tuhaf değil mi? Yani en iyimiz 60 yaşında, 70 yaşında sonra evet Zaten 70 yaşında sonra yani öldün sayılır. Yani. Yani, kulak duymuyor, göz kömüyor. E, azayim olacak, parkist olmuş. Yani ölse de kurtulsa havasına giriyorsun. 60'ından, 70'den sonra. İşte bu hayatta yani ahirete kazanmak yani dünyaya kazanmak. Daha benim olsun, şu da olsun, bu da olsun, şöyle abi, ya bu, yeter ya. Yani ahirete tabii kabile girince son nefes bitiyor. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Amca'nın e, kabrine gittiğimizde burada benimle Mustafa gittik. Sonra bayam geldi ama yetişemedi. E, bir tuhaf olmuşum ben Mehmet Ali Amca'nın bir şeyinde. Yani bir de herhalde on beş yıldır, on dört yıldır ama tanıyoruz. Yani hayatını öpersin. Efendimiz'e söyleyeyim. biziz çok severiz. Hakikaten de. Ya karşıya kadar bu kadar adam geliyor. Erkenden. Siz mahallenin ucundasın yenmiyorsunuz dedi. Kızardı. Bize sekizden dolayı. Allah rahmet eylesin. Yani böyle adamlar, böyle adamlar bir arkadaşlar, sürüne sürüne, sürme lafı, laf icabıydı arkadaşlar. Hakikaten de yürüyemiyordu. Kurşun yemişti, hasarlar, ameliyatla çok şey yaşamıştı. Seksen yaşadılar bir şeydi. Sürünerek, emekliyerek geliyordu şeye. Zikrullaha. Ee, namaz kılarken iki büyüklüğümdü. Değil mi? Yani sen evet, de biliyorsun. Evet. Otafak namaz kılıyordu. Ve bu adam o yaşta düzenli bir şekilde oruç tutuyordu arkadaşlar. Yani hafta birkaç gün oruç tutuyordu bu adam. Yani böyle adamlar geceler namaz kılan, gündüzde oruçlan bir adam arkadaşlar. Ve bu yaşta. Ve bu adamın gençliği havada bir adam da değil. Gençliğinden böyle bir şeydi. Hizmet içinde adı olan adam. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Bu vesileyle. Evet. Cavi bin Abdullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi işittim diyor. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Ne diyor hadiste? Adam ona diyor dünya dolusu diyor altın versen diyor. Ne ister? <gülüyor> Kimse ister diyor. Ona diyor bir avuç çapak yeter diyor. Ne diyor yani ölüm yeter ona. Bir avuç çapak atamazsan ölür Hani ölünce bazen ağza bununla yüze şey olur ya. Çok yani bir avuç çapak meselesi ne? Ölüm sana yeter ya. Dünya dolusu altın da olsa aha bir girdin gelip belli. İki metre bile değil. Sağa düşen dönemem. Ama Allah'ım ya. Sola dön dönemem. Kalkayım şöyle sırtım ağladı. Ben sırtım ağladı oturamam. Şöyle sırt yatamam. Şöyle, şöyle bir oturup oturamam da. Ya konuşacak bir adam olan o da yok. Ama Allah'ım şeye bak ya. Kabul etmez zor bir şey ya. Eğer mümin değilsen zor bir şey. Mümin değilsen. Eğer müminsen. Eğer Allah'a rızası bir dönmüşsen. Elhamdülillah. Artık iyice açılır. Ya asfallahallah. Şimdi, e, Selçuk'un kabiri inşallah cennet bahçesi olmuş. Şöyle, cenneti kokusunu alıyor şöyle Selçuk. Sana doğru yatmış şöyle, cenneti seyretiyor. ki makamını seyretiyor, huvilerini seyretiyor. Selçuk, makam, köşkler, saraylar, nehirler, baldan, şerbetler falan. Huviler geldi diyor, seni bekliyoruz diyor. Sana özel ceylan gözlü, tomuzcuk huviler anladınız. Selçuk'u çağırıyor. Selçuk ne yapıyor oda? Huvvize diyor. Mis gibi kuyu alıyor. Cennet'in kutsunu alıyor. Ve diyecek ki ya bir kıyamet ne zaman kopsun da şuna bir kavuşayım ya. yani. İnşallah diyecek. Allah'ım buna nasip etme. Ben de yanda atıyorum. Aynı cemaate kardeşiz ya. Selçuk da bizi vesile kılmış ya. Ya bu hocamız da yanda Yanında durak da Belki onun vesilesiyle cennete gelir diyor ama bizde Allah bize sıktı sıkıyor. Allah korusun. Saçı sate bağlanmış. Allah Allah. Bana uzatır. <gülüyor> ya yani uzatı kardeş. Ya yani dünya da biletike mazaretle bilet olmuyor. Allah korusun. bir şeyi var arkadaşlar. Yani yan yana olsam bile birine lira daha geliyor. Gelen hayat birine geniş geliyor. Hadi gel arası ha. Ya gel yanasın. Allah bize böyle kabir süresi iyice bir genişlesin. Şöyle bir cennet bahçesini bir görelim şöyle bir hüvlemizi görelim. Ki ee, sanki iki vakit namaz kılmış gibi. İki vakit namaz kılmış gibi. Sanki e, yeni ölmüş gibi. Hatta hadislerde ya diyor daha yeni ölmüştüm daha yeni hani biz diyoruz ya, ya işte binlerce yıl mı kabirde kalacağız? Meselesi var ya. Hayır sanki yeni ölmüş gibi. Hani kalacağız böyle Ya diyor daha yeni şey, sürüpürmüş. Binlerce yıldır ben kabirdeymişim. Habi daha yeni ölmüştüm. Yeni ölmüştüm. Kabir azamı diye bir şey mi var? E kardeşim, biz bunun mantıkları söyleriz. Sen yatağa yatıyor musun? Yatıyorsun. Yatan içinde yatarken, hanımı sana bakıyor. Ne bu Serhat, Aşkın, Selçuk neyse artık Mustafa Hoca. Yatağın içinde <gülüyor> yatarken, kara basan diye bir şey geliyor. Değil mi? Kıpırdayamıyorsun, nefes alamıyorsun, ayağını, elini kıpırdatamıyorsun değil mi? Do mu halde dışarıdan gelen dönmüyor. ses içtiyorsun diyor ya, kabinden kişi o kabiden kişi içti mi diyor da halde içti söyler ya o sana dünedeki mantıklı değil ya Yattığın yerde da sana bakıyor ya maşallah ne izler diyor şu ses süzüyor halbuki bir mi alsam dinleme yapma diyor halbuki i̇şte, kabı da böyle dışarıdan baktım, mı ölmüş ama seni duyuyor mu e, şu an dünedeki yatan kişi ben hanımı duyuyor mu hanım beni duymuyor ben bağlasam bağlamam çünkü üzerinde bir karamasan var. Tırnağımı, papamı ona atabıyım. O an bana azap ederse, cevap veremiyor mu? Karşıları verebiliyor muyum? Veremiyorum. İşte bu şeydir, mantık ederli budur işte. Veya gece rüya görüyorsun, rüyanda ne yapıyorsun? Ya rüyamda Allah beni öldürdüler, bıçak attılar, silahla vurdular, şöyle attılar, lan ne olur, yatağın içindesin ya. Bir metrede mışı mışı yattın dese, anam ne de yoktu ya, ne mışı mışı ya. Neler neler yaptılar falan. Değil mi? Hatta bazen KPSS sana sormadı. Sanki gördüğün şeyden dolayı iskeleten İş oldu. İşte bu da kardeş kabir kabir de böyle. Bak aslında yatıyor kabirde. Ama albe hiç nere nere çekiyor da sana bir anlatsa anlatacak da ama anlatamıyoruz. Allah mı söylemiş? Kabirati arkadaşlar. Dünyadaki deliler çok aslında. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ve vesaybe ol ki en çok ibadeten insan olasın. Ve ne şüpheli şeylerden uzak uzatır." Yani bir şey Haram mı, Helal mi diye şüphe düşürsen uzaktır. Asla veya Haram ya da Helalın ortası değildir. Bazen böyle hani e, televizyon çıkan şeyler diyor ki mesela Niyetatı bulu gibi kişiler diyor ki şey işte veya böyle e, insanı Allah'ın yumuşak hayır böyle veya böyle bir şey diyor bu. Ve takvan usudur. Takvan usu. ne? Bir adam Haramla ve Helalle ve ibadetle ve. Mekyurluğa, mendukluğa, müstabığa, tarihine terziye mektu, bütün hepsine dikkat ediyor. Bu nedir? Allah'tan korkarak kolka bir şekilde yapıyor. Bu nedir? de? Takva da bu, davet değil bu. Yani adam bütün hayvetin Allah'a sev ediyor. Allah Hazreti için her şey Allah Hazreti için. Bu takva da, davet değil. Davet ne? Bunun bir üstü. Üstü ruhahlardan geçmek, bazı helalardan geçmek. Ya helalardan helalde, ya helalden bile geçiyorsun gerisi. Hazreti Muhammed ne diyor? Harama düşen korkusuyla 80 tane helal terk diyor. Yani Veya helal eden bile geçebilir mi? Yani canım bunda bir şey yok, yapsam da bundan bile geçeceksin. İhtimal, binde bir ihtimal da olsa geçin. Tardeşim milyonda bir ihtimal da olsa al, e, kolada sorunlar mı? K Var. Kolada. Var mı? Yani geçe olmak lazım. E, Veya diyor ki, takıma ki sana ya içmesen olur. Vera der ki, içme kardeş. İçme içme. Burada sıkıntı var. Niye? Milyonda bir ihtimal varsa içme der sana. Vera içme de. Takva der ki, yani içme daha iyi olur der. Vera içme. Aman ha içme. İçmemen lazım. Çünkü niye? Bu haram bir olabilir diyor Vera. Vera böyle bir şey. Ben de sigara falan yemiyorum ama Bayram. Evet. Kanaat sahibi ol ki nimetin kıymetini en çok bilen sen olasın kanaat sahibi olursa nimet sahibi. Ya, hakikaten böyle. Biz gibi. Değerli evet. adam bugün evde şey var. Şöyle mi? musun? Bulgur var. Sırayısır var. Sırayısır benimle doğru. Bul bulgur var. Attığım yoğurt var. Ekmek var. Allah Allah'a bereket etsin. Evet, zaten hanımın da şeyse, kanaatçı bir kadınsa, değme keyfi O bulgur saraşı olur. Pizzol olur. Ev hanım da öyleyse ha. Bugün yedim hocam. Hanım sırayısır. Var bir şeyler. Şimdi, ee <gülüyor> Bu niye kendi mutlu olsun? Hanımın da sen aynı kafadaysan, ah ee, alhamdulillah ya bu bu sana piyozlu et, şırdan, nerde çevrili yemek içindedir eğer öyleyse. Zaten ee, kanat da budur işte. Yani az olan şey de senin için işte şeydir ya. Mutlu olursun. Bu arası yetinmiyor mutlu bir olursun. Ya vallahi alnısı işte. Allah bana ne demiş? Ya bu yedim, şunu yedim, bu yedim ne? Ya Allah ne yedim ona? Yani. Adam oturur ne yemekler var? Ama yemen yanında attığın soğanı bir parça, soğan fazla etse Allah'ım ben sana demedim bana bu soğan ne iş var. Ben sana 50 kere dedim, ben bu yemeği böyle yemeyim falan. Hani Resulullah uygunlamasını birebir zıdı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerdi ve susardı. Sevmedi bir yemek olunca susardı. Yemek hakkında konuşmazdı. Susardı. Şey ya uygunlamasıdır arkadaşım. Evet. Kanaat sahibi olasın ve nimetin şükrünü yapasın diyor. Kendin için azetin bir şey, bir şeyi başkaları için azet ki mümin olasın. Evet, bu bizim için. Bu bizim için. <gülüyor> Zor bir şey, değil mi? Zor bir şey yani. Benim için, ben kendime istediğim şeyi kardeşim için istemek. Bu nedir? Nefsini tercih etmek. İsa. şey budur. Yani seni ihtiyacı varken, seni ihtiyacı varsa. Kardeşin ihtiyacı görmüyor. Yani ben bin növe ihtiyacım var ama taşkın da bin növe ihtiyacı var. Ya taşkın da sen bunu, Ya sen ya sen bunlar işini gör. Zor yani. Şu an bizde yok. Yani en azından bir de yüzeysel olmak var. Bize ilk önce bana artarsa hanım var. çocuklar var. Gene artarsa ki mümkün dağıtmaz. İşte Müslüman kardeşlerimize ihtiyacı olan parça buçuk dağıtabiliriz. Ee, maalesef bizde öyle sıkıntı var. Yani ben borcum var ama falan kardeşim de borcu var ama ya ben borcumu acılasıyorum. Ülkem ben kardeşimin borcunu halledeyim sonra kendi borcuma başlayayım. Bu zor bir şey arkadaşlar. Yani biz nefsimiz nefsimiz ağır gelen bir şey. Yani ben nefsim karşısa belki bizim hanımlarımız müsait mi? Ya ben sıkıntı ki bizim böyle sıkıntımızda niye sen pavye şunu verdin niye bunu verdin? Ya hamdolsun bizim buradaki ben eminim hanımlarımız şey değil. Böyle kadınlar değil Allah hamdolsun ama öyle kadınlar çok arkadaşlar ya. Yani adamın vereceği onun öyle karışıyor ya sen kimsin? Lan? Siz kimsiniz? Senin haddin ne? Hakkın ne? Sen e, giyimini, kuşamını, bak ihtiyacına, e, rızık yani yeme içme ihtiyacına karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Bir ihtiyacın vardı görünüyor mu? Görünüyor. İstesem, dinen, bunların bütün olman bile isen. Yani sen can et Hayır bugün et değil Bugün makamını yap. demek hakkım da var aslında. ama. Benim yaptığım hayır da karşılamasın. falan diye boşçum sonra. Adam hanımı sevidir. İşte birine iyilik yapacağız da vermemek yok. Niye söyleniyor sonra onu yok ki? Ahirette alacaklar. ama. bu şek. Niye kocam da canım hayatım e, Hatırlamasın falan ya da iyilik yaptın falan ben de hakkım ahirette alacağım ama izin versen alacağım. Razıysa alacağım. Yani Allah razı olsun. İyi ki de işini gördün. Vallahi iyi oldu. Bu da kalacak ona bevedin. Verdin dediyse sana ortak, sen etselamına. Ama sana karşıysa niye sana ortak olsun ki? Niye ortak olsun? <gülüyor> evet. Ebu Süleyman Davani diyor ki, Zühde göre, ve, ve neyse neyse, ne, dünyaya uzaklaşmak. Ve ve neyse, Rıza'ya göre kanaat doğdur. Kanaat da Rıza'nın ilk merhalesidir. Şimdi bir adam Allah. Allah'ın kendinden razı olmasını istiyor ya, Allah biz istiyoruz değil mi? Allah'ım sen bize razı oluyoruz ya, razı olduğun amelleri işlediyoruz ya. İşte kanaat ilk basamak. Allah'ın senden razı olmasını istiyor musun Süleyman Hanım? İstiyor değil mi? O zaman kanaat sahibi ol. İlk basamak kanaat sahibi olması için. Bunu sebebi ne? işte ben senden gelenler razıyım. Biz bazen bu rızayla alakalı, biz diyoruz ki bir işe bak ki mesela ya Süleyman abi bana bir adet söylemesin. Ve gününde diyor Allah razı olsun. Değil mi? Aslında bana şunu söylemek lazım. Yani, Allah razı olsun derken, Allah'tan razı olasın. <gülüyor> Allah'tan razı olasın Süleyman abey. Veya daşlar Allah inşallah Allah'tan razı olsun. Burada ters geliyor değil mi? Allah'tan razı olasın kelimesi. Evet. Değil mi? Allah bir cümle ama sen çok inşallah Allah'tan razı olursun. Ama şimdi öyle şey ki bizden bunu işin diye tarafına alıyoruz. İnşallah Allah'tan razı olursunuz. Tamam. Peki Allah benden razı olsun da ben Allah'tan razı mıyım? Ha Süleyman ben ilk dersin bu ama ben Allah'tan razı mıyım acaba? Yani ben Allah'tan razı mıyım? İşte kanaat, kanaat kulun Allah'tan razı mı değil mi diye ilk basama Ben Allah'tan razı mıyım? Cam aşağıya tövbe, estağfurullah. Diyordu miyiz encine? Ben kim? Allah'tan bir de razı mı? Hayır, tam böyle işte. Hacı Allah'tan razıymıyız biz. İsyan, isyan. Beğenmeme, kafa tutma, kadere razı gelmeme. Sana takdir eline, başkaldırma, Allah'tan söylesin Allah'tan razıyım. Ne razısın? Yalancı, ne razı. Allah'tan razıysan, bunu yapmamalı lazım. Olmaz. O ne demek lazım? Bayan abi, Allah'tan razı mısın? Şey, şey insan gene razıyım diyemedi mi? Razıyım yani. Acaba razı mıyım? Razı insan bekle. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Bekle. Şey, Allah'tan razı mıyım? Ben Allah'tan razı mıyım? Yani başıma herhangi bir şey geldiği zaman, o zaman akla, kara, meyda çıkar. Belada, musibette, sıkıntıda, efendime söyleyeyim. Veya zenginlikte. Allah bana mağlup verin. Oda razı olmasa değil misin? O zaman otağa çıkır. Evet. Muhammed bin Ali temiz diyor ki, kanaat insanın kısmete düşe vızka razı olmazdı. Demiş dedim şey. Ya Allah sana takdir etti Razı ol ya. Başkasına mağda müküde gözü olmasın. İstediğin kadar başkasının mağda müküde gözü ol, ol Bu sana gelmeyecek. Gelmez yani. Bak bakalar ma seyb Yani kendinden daha iyi kasa olmazdı. Kedi baka baka, iyi bir kasa bulurdu ama nasibi değil. Ya. Bakmalı olmuyor işte. Ya çalışacaksın ama <gülüyor> daha da iyisi Allah'a sana takdir Çalışmanın dışında bütün gaybete sahip edersin. İş, güç, ticaret neyse artık sahip edersin. Allah sana neyi verdiyse ona razı ol kardeşim. <gülüyor> Bu da işte kanat. Ona razı ol. Fazlasını isteme. Onları ahiret hayatını kazanmaya çalış. Allah senden, Allah senden, efendim Hz. ki bütün manlığı hepsinemiş. Hazreti Ömer demiş, <gülüyor> Osman yedi yüz saat devremiş. Abdülhamillah böyle yapmış. Bunu beklemiyorsunlar Cenab-ı Yapmayacağını biliyor. Geçil lazım. Biz bugün günaharda e, maalesef bak arkadaşlar, e, sözüm çekiliyor şu an. Belki bu sözlerin beş yıl, on yıl sonra daha iyi anlaşılacak. Biz bugün günaharda hep en üst sevgili insanlar kendimize örnek seçecek, kim seçmemiz lazım. Hep aynı şeyi söyledik. Ya o yedi yüz saat vermiş, o bin tane böyle, o mannefsiz demiş. İşte e yapmak isteyen, evveki olmak sen, malın hepsini versin. Hemen devam edeceğiz. Büyük evveki ol. Büyük kardeş. Ha gel ol. Hoca'ya diyemiyoruz. Niye? Hocası ki ben olacağım, niye sende ol? Yani hiçbir şey artık. Kaçlık savaşı oynayacak. Yani sen evveki ol, ben evveki olayım. O zaman hedef çok büyük. Evet, hedef hakikaten büyük. Yani bizim hedefimiz aslında e, başımız sadece ama onlar şu an çok büyük. Biz ne yapalım, kendimize kanlım mı yap? Cenab-ı Allah bizden böyle yedi yüz saat devam edemez beklemiyor. Şu an o, o gücümüz yok. Olsa bile yapma canını cenab Allah biliyor aslında. Ne yapar? En azından gücümüz nispetine ne yapabiliriz aslında? Buna bakalım. Canım, e, Hazret-i Sebeki vermiş, bize veririz. Ya verebiliriz de. Bunu söyle kim varsa, kim söylüyorsa sen ve söyle bize kardeş. Hemen vermek zorunda dedim? Ben, ben o yarın huma veren sahabe Maksim, sakala kardeşim. Yok mu? Sahabe yarın huma verdi, bir avuç huma verdi. Yok öyle sahabe. O sahabedir mi kardeşim? Bir avuç bulma yani. Savaştan Ben öyle olmaktayım. Sen kardeşim. Ama sohbetler. Nerede o Bekir'ler? Evveki olmak isteyen mannepsi dersin. Ya, ya kardeşim böyle bu gibi konuşmak kulağıma girmiyor artık. Sen e, sana düşen kısmetler ne verdin ona baksın. Evimizde televizyonlar, halılar, gibi perdeler, eşyalar. Satsak 20-30 milyarlık eşyamıza ama evveki olmak isteyen var mı deseyince yani işte kardeşim onlar büyük zatlar yani. Onlar ki kim, biz kim ya falan. Şeye bahane ağızı yani. Onlar kim, biz kim falan. Böyle hemen işinin en alt kısmına çıkmaya çalışırız. Evet. Daha sayfa mı sevmedik? Her fakir kanaat sahibi de. Hayır hayır. Değil de Demek ki kanaati anlat demek ki. Yani ben fakirim. Madem fakir bir gün Faruk'a bile konuşuyoruz. Ki, o kavudu ki, Yolsuzom ben bana iyi kanaat sahibi olmak istiyorum. Allah razı olsun. Ya yani. ben çok kanaatliceğim diyor. Bak o sever, açılmıyadı yani. Ver güle taba, esprili yaklaş. Ya. Ciddi bir şey değil. Hayır arkadaşlar, Kanat halkın elinde olana bakmamaktır. Bir anlık tutar. Kanat halkın elinde olana bak göz koymamaktır. Öyle diyor. Göz koyma. Şimdi Avruzay'ın fakiri kim? Misal diyelim ki, ben bende cevama inanmayacaksınız. Taşkın ağabey. İnandınız değil mi? <gülüyor> Avruzay'ın fakir, daşman diyelim, diyelim. Şimdi Taşkın diyor ki, ya ben Allah'tan gene razıyım. Allah bana verdi, başım gözüm üstüne. Ben başım yemişim. Allah abi, sen ne versin başım üstüne. Fakir olduğu için şükür etmesi, kalan sayı kolay mı? Kolay değil mi? Fakir ya, Allah'a ve de razı geldi. Allah'ın kendisi takdim, ettiği, takdim ettiğine başlıyordu. Hanım, ıskız bu dedi. Böyle devam etti. Asıl kanaat sahibi ne zaman ortaya çıkar? Allah sahibi biraz verirse, biraz mülk versin. Biraz, ee, biraz zenginleşiyor, Biz palazan O zaman bu söylediğin aynı şeyi lütfen bir daha duymak istiyorsun. Yani, o zaman Allah'ım sana şükürler verdiğine, evet. o zaman kendi nefse ne harcıyorsun? Kardeşler ne harcıyorsun? Yani dengedeyse iyidir. Veya en azından birbirine yakarsan yine iyidir. Ah, mal yok, mülk yok, para yok, yapacağım bir şey yok yani. Ya Allah aşkına biz böyle yere otururuz. Bizim televizyon bizim böyle, biz böyle şuraya girmez. Tamam. Eyvallah. Girmesin. Allah sana verinceysen o zaman bir daha bu bir daha konuşalım meseleyin. O, o, o zaman nefis, şeytan, <gülüyor> kadın, çevre, toplum. Canım biraz rahat biz var. Bizim yok mu ya? Yani Allah için bugüne kadar Böyle yaşadık yani. Biraz şu bir eşyamızda olmasın mı? Hep deniyor böyle. Evet olsun. Zaten ucunu verdim gidiyordun. böyle. Bir, bir Geliyordun yani. sonunu göremiyorsun. Bak bu zıkkı mı? Allah şaydım olsun. Ya alma. Bir yıldır almadım. Allah şaydım olsun ya. Ya bir yıldır almadım. Alma. Niye? Alırsan dedim. Çünkü televizyon almak kalacağım. Bu televizyonu... Yani sen oturup kaç saniye serteyim bu salonda? Bir iki? Yani ben bir ya da iki defa. Yani. Bak, ha, yalan olmasın. Bak bir yıl ya. Bu televizyonun yok. bir, bir buçuk yıldır uzağa bu <gülüyor> televizyon. Ben birkaç sefada televizyon açtım bu televizyonu ama dedi ki bunu alma niye bunu alırsan bunu almak zorunda kalacağım diyorum. Tamam mı? Tamam bir şey. Şey belli yani. Sonuç belli, ne diyeceği belli. Bunu aldık, altın üstü bunu aldık. Şey belli yani çünkü bu, bu boş kalmıyor. Hikâve söyledi ki ya aslında bunu televizyonu evde almış. <gülüyor> Yeni mi geliyor televizyonu evde olduğunu? Yani mal mükserif olduğumuz zaman o zaman kalatlı mıyız değil miyiz onu ortadan çıkar. Yani her fakir kanaat sahibi değildir. İşkiyi sana verdiği zaman o zaman rengin ne, şeklin ne, şemalın ne o zaman ortaya çıkar. Ee, hadise diyor ki insanların diyor, sizi sevmesini istiyorsanız diyor insanlar elinde olana bakmayın diyor. İnsanlar sizi sever diyor. Kanaat da böyle. Şimdi taşlarından önüne devam edelim. Taşlar fakir ama kanaat sahibi daha diyor. Ama taşlarından kalbinde şey var. Kanat, ya yani gömülü itibariyle başını yiyor falan. Tamam, kanat sahibi, kardeşim. Öyle Hı. parmakla gösteriyor diyor. Ama ne zaman ki bir avı geçse, ulan ben de şöyle bir araba olsa, şu evden bir ev olsa, şurada bir yazdım olsa, şöyle bir araban olsa. Aslında sen eline para geçtiği zaman ne yapacaksın? Şu anlam bende Sen yapacağın hedeflerin belli de eline ulaşmadığı için Allah sana vermiyor. Ulaşsa anasını aç, ortalığı tozluğunu Allah sana vermiyor. E, ha, dünya malı kardeşim. Bu, bu, bu A4 A4 nedir yani? Bizim bir Suzuki'miz var böyle 8 8.5. Gel Allah bereket desin. Hatta bizim yine de Allah'ın inşallahında falan. Ama işte diyor ki ya bu A4 A4 şey saçmal falan. Şurada bir yaz, şurada bir yaz, şurada bir elmolsa kötü mü olur? Hatta şeyler geçiyor ama dile gelmiyor. Gelsen olacak. Dile gelmiyor. Sağ kalta kaldesin. Evet. Bizim meşhur sözümüz var. Her zaman söylüyoruz. Arkadaşlar, cepte olsun nerede olmasın? <gülüyor> <gülüyor> cepte olsun. Para, eşya, hepsi olsun. Yani evde olan mal, mülk, şunlar haram değildir. Kim hargıysa e, harama girmiş olur. Aldığın eşyalar haram değildir. Ama bu cepte olsun bu manada. Ama kalpte olmasın. Evden gidince acaba kendi kahrediyor musun? Allah senin de acaba bu mal, mülk yerine gidince acaba senin ne olacak. O zaten de Kanat sahibi, zenginken kanat sahibi olmak kolaydır. Ya hanım daha dün elinde tavuk yedik. Yani şey dün elinde daha et yedik, mangal yedik. Ya bugün et yemek ne Bugün tavuk yedik, kanat sahibi olalım. Bu kolay. Evet. Yani dün elinde et yedik, bugün et yedik, bugün tavuk yedik yani. Böyle, yani fakirlerin halini anlamak lazım, ihtiyaç sahibi insanları falan. Yani. Böyle bir kanat. Ka yani zenginin kanat şeyi de farklı. Anlayış da farklı. Evet. <gülüyor> evet. Kanatı farklı. <gülüyor> evet. Zengin kanatı fakir o kadar. Bizim fakir biz değil yani. Fakir kanadı ya bugün e, bulgu yedik. Ertesi gün bugün mercimek yediyedik. Ertesi gün de şeyleri işareyle yedik der. Fakir böyle der herhalde. Evet. Zebur geçiyor. Aç olsa da kanatkar zengindir. <gülüyor> kanatkar zengindir. Şunu açmaya <gülüyor> bitireyim inşallah. Allah-u Teala beş şeyi beş yere koymuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok önemli bir söz. Yine ki bu sözü alak. Bu sözü alak. Hatta inşallah ben yapacağım. Şöyle büyük bir şekilde böyle bir böyle bir dua klasmak lazım. Şöyle büyük bir yazı da böyle dua klasmak lazım. Devamlı kumak lazım bu söz. Bakın arkadaşlar. Beş şeyi beş şeyin içine koymuş. Beş şeyine koymuştur. İzzeti ibadetin çarpmıştır. İzzet nerede? Taatte. İbadette. Çok güzel. Yani eğer sen şerefli, izzetli bir adam istiyorsan Allah adında, ne yapman lazım? İbadet et. Demek ki, affedersiniz ama Allah'a ibadet etmeyen, Allah'tan uzak açan insanlar, izzetsiz insanlar. Bu budur arkadaşlar. İzzeti, şerefe tahta katmıştır. Zilleti, günah katmıştır. Bir adam zelil, rezil, alçak olmalısıyorsa günah işesin. Eğer günah ve haram işen bir adam, zelildir. Belki insanlar gömüyor ama Allah katı nedir arkadaşlar? Zelildir. Aşağıdır. Bayağıdır. Adidir. Allah onu öpmüştür ama kendi merhamet ama bir perde kaldırırsa neler neler olacak? Zilleti günaha katmıştır. Heybeti gece namaza katmıştır. Hadi yani heybet bazıysa bakarsın bir şey varsa ama adam iki gün olsa heybetli bir diyor. İşte gece namazı kılan bir adam Düzden şimdi gece namazı kılan bir adam açar, heybetli olur. Otururken bir heybetli der ya. Konuşurken dikkatli konuşuruz. Heybeti gece namazına, hikmeti... Mustafa? Hikmeti... Açılmıyor. Bizim bizim takıldığımız, yani her şeye takılıyoruz ama... Asıl mesele hikmeti boş kaynak atmıştır. Hikmet, yani... E, hani hikmetle söz söyleriz ya... Hani hadise diyor ya... Kim diyor, kırk gece ihlası bir şekilde Allah'a ibadetse kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır diyor Yani her süre değil, Allah Allah, adam bir laf söyledi, her süre yani. Ama 40 gece ibadet edeceksin Cenab-ı Allah'ın. Geceli gündüzdür. Evet. Hikmeti boş karnı. Çünkü arkadaşlar, çok karnı, çok yemek yiyen bir karnı arkadaşlar. Açsızdır yani. Yani bunu hep mesela yani, tabul ediyoruz diyor. Çok yemek yiyen bir adam, çok yemek ederim bir arkadaşlar. Onunla böyle hikmetli söz. Şey böyle bir söz şey söylesin, başa yesin ya. Öyle bir şey bekleme. Ev ee, bir adam hakkını zelere de. Kendi ahire Yanlış anlamayın. En başta kendine söz söyleyeyim. Vallahi diyorum bakın. Boş konuşuyorsa. Boş. En başta boş konuşuyorsa. Çok konuşuyorsa. Lahı konuşuyorsa. Bu ne? adam <gülüyor> lahı. Yani boş, faydası şeyler. Konuşuyorsa. Yani Allah'a razı olmadığı şeyler konuşuyorsa arkadaşlar, bundan hikmet arama. Hikmetli söz bekleme. Hikmetli söz çıksa bile, o kendi söz değildir. O ya Cüneyd-i Bağdadi'nin sözdür. Ya İmam Kuşeyri'nin Ya da Genel Hazretleri'nin Kudüs'e Ali. Bunların sözüdür. Yani kendi söz değildir. Ama hikmetli bir adam, yani bu süredin dışında olan bir adam, bir söz söyler Allah oh! desin Adam sana neden şey çıkartır. Hikmet bir şey söylerdi. Bir bardak gördü. Bir bakar, bardak ki aslında bu bardak şudur, şudur, şudur. Ya. O diyorsun ki subhanallah. Ulan bardakdan neler neler çıkarttı ya sana Mesela. Yani hikmetli adam farklıdır arkadaşlar. Ama çok konuşuyor, boş konuşuyor, narı konuşuyor, çok yemek yiyor. Sonra diyoruz ki hikmet bekle bana. Ya bu hikmetten ne da hikmet almak gibi bir şey lazım. <gülüyor> evet. E, hikmeti, boş karına, zenginliği ne yerleştirmiştir? Kanaata Yani zenginlik kanaattedir. Allah sana verdiğine razılmadı. Onun için izzeti tahta ben izlemiştir. Kesin arkadaşlar bunlar olması yerken özellikle bunlardır. Yani bizde aslında olmazsa olmaz özelliklerdir. Musa aleyhisselam tamaha andıran Sözü söyleyince hangi söz söylenmiş? isteseydin bu işe karşılık bir ücret alabilirdin. Kime söyledi? Musa Aleyhisselam. Hazretleri söyledi ya. Ey hüzü, şu duvarı kavradın. İsteseydin diyor, bu hizmete karşı ücret alabilirdin diyor. Çünkü açlar. Günlerde hiçbir şey miyorlar? Musa Aleyhisselam. Aleyhisselam. Sözün söyleyince burada ne anlaşılıyor? Sanki tamahkia yani yani bir şey hası yani dünya malına karşı. Sözü sürece Hızır e, şöyle dedi. Hazreti Hasan şöyle söyledi. İşte bu benimle senin arandaki ayrılıtı demiş. Musa da örmüşsün, doğru mu? Ne kadar nakledilir ki bu sözü söyleyince Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam, Aleyhisselam önlendi bir geyik beleze, geyik. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam aç idiler. Geyik Musa Aleyhisselam düşen yana çip vakılmış. Hızır'ın düşen yanı kızartılmış. Yani bu tam, bu şeyden dolayı, bu istekten dolayı, yani tam kanatı olsaydı aslında sen Allah daha neler verecek? Ama Musa Aleyhisselam ya açız, şu iş yapmayı yapacağız bari. Ya desene ki bir akşam yemeği yersen, bir tabak yemek yiyin, yapalım bu işi. Ya o da yapmadı, hızlarsa ne yaptı? Olmazdı. dedi. Hızlarsa <gülüyor> <Karşı> beklemeyeceğiz dedi. <gülüyor> Musa Aleyhisselam daha uçsun peygamber ama Allah da dedim, ne demek ne şey yermiş? Hızlı ne yapacak Allah. Beyaz'de, Beyaz'de İslam'ı yani 200-300 yıl sonra Resulullah 300 yıl sonra falan yaşamış ee, bütün Allah dostlarının, evli Allah'ın şeydir artık bu. Öyle size. Bir başlar. Başlar. Yani bütün zatların e, tepe noktalardan bir tanesi diyelim. Tam değil mi? Birbirisi. Beyaz'de ulaştığın mertebe neyle eriştin? Allah sana çok büyük bir mertebe var. neyle eriştin? Diye sormuş. O da bütün dünyayı seb ve vassalları topladım. Bütün dünyayı topladım diyor. Bütün seb ve Topladım. Bunları kanat ipiyle bağladım. Bak akimet sözleşsin. Işte. Kanat <gülüyor> ipiyle bağladım. Sıdk mancına koydum. Allah'a sadık oğlum mancına koydum. Ümitsiz denizine attım ve sardım. Ya artık ona da ümidi kestim. Ya yani dünyadan ve içindekilerden Dünya bana rızık olarak gelecek olan bütün vasıtları ve sebeplerden hepsinden ümidimi kestim diyor. Nereye? Uzak bir yere attım diyor. Kuyuya attım diyor. Ümidimi katıl onlardan diyor. Rahat ettim diyor. Ve diyor en son istirahat ettim. Rahat ettim. Biz yapamayız. Sabah ile beşte beş çıkacağız. Mümkün değil yani. <gülüyor> çıkacağız oraya. Çıkacağız. Sonra okuruz. Yahu ya. ya, Allah attın atarız dedi. Yahu Allah'ım. Ne zattı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Taşa. Ne okuyoruz? Bu taş mı koydun? biz var. Otu ivaim bile temizledi. Otu eee kurulmuş hurma ağacı, hop meyve veriyor. Kurmuş ağaç elma verdi. Halpdese bakın. Elma veriyor, Elma düşü alıp bir elma fındık. Yav diyor ben bunu için mi oturdum diyor yani. E biz olsak. Ben <gülüyor> beklediğim an geldi. Var Nihayet beklediğim an geldi. Ben yıllardır çalışıyorum bu elma yeşil olsun diye. Haşa. Onlar ne bir Alıp solatıyor. Bir Allah dostu, ivamete olması lazım. Kuyudan su çekiyor. Ne çıkıyor? Altın. Altın çıkıyor. Alıp siranıyor döküyor. Bir daha çekiyor. Altın salacak. Gel altın. Ya diyor ben bunun için mi çekiyorum diyor. Bir daha kovaya da altınla pala çekip gidiyor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şöyle o, o, ara, bir şeyler Ortaya şey veririz. Oraya basarsız. Bu Allah ivamete vender. Aman la git oğlum. Dersağ bunu altın geçizi yan osu olur zaten. İstemiyor ya, nefet ediyor içine içindekilerden. Aptıkla biz. Yok mu örnek? Kırarken yok mu örnek? Meryem annemiz hamile doğacak. Ne oldu kurma ağacı, kurmuş kütük kurma ağacı? Ne oldu? Yeşer. Yeşerdi. Nerede? ne? yapmadı mi? Gözün aydın olsun diyor. Ye içti, süt olsun diyor Allah Allah. Kup kuru, yem yeşil oluyor, hop kuru veriyor. oluyor, olgunlaşıyor, pişiyor. Ne oluyor ya? biz sikip saniye de. Allah. Ya, peygamber mi de mı, böyle mi annemiz? Değildi. Verdi Allah? Yani O'na verilen Cenab-ı Allah, İrvam ve Tem'e, Geyla bizim Şeyh Efendi'ye, Allah dostum, niye vermesin? Vermişti Allah'ın nesini. Evet. Tabi en son e, Cüneyd-i Bağdur'yla bağlamı var. Ben her zaman diyorum, Geyla nesler piri olmasıydı, Cüneyd-i kesin olmuştur. Hac mevsiminde Cüneyt ile oturuyordum. Cüneyt'in etrafında acemli ve Arap olmayan Müslüman adam çok insan vardı. Arap değil de yabancı ama Müslüman. Elinde 500 dinar olan bir adam geldi. 500 dinar. 500 dirhem değil, 500 dinar. 500 tane altın. 500 altın almış ve paraları Cüneyt'in önüne koydu. Güzel. Bu parayı fakir kaya dağıt dedi. Cüneyt adama ki, bundan başka para var mı dedi? Adam, evet daha çok param var dedi. Cüneyt peki dedi, malik olduğun paradan fazlasını sahip olmaya eder misin? Ya şu sende çok para var madem, daha da fazla olması ister misin dedi? adam artık üstüyüm dedi. Sana beş yüz metre Bende çok var diyor Daha da para olsun üstüyüm dedi. Bunun üzerine Cüneyt dedi ki, bu dinarları al git dedi. Beş al git dedi. Çünkü bu paraya bizden çok sen ihtiyacın var dedi. bu para kabul etmedi. Yani, yani bize ne Bu para diyor. fakirler ihtiyacı yok diyor. Sen daha çok iyi baksana diyor. Çok para oldu da daha da olmasını istiyorum diyor. Sen al parayı git diyor. kardeşim. Sen daha kalbansın diyor. Daha fakirsin diyor. Kanaat var mı? Hı. Yok. Cenab-ı Allah hakiki madde kanaat edin inşallah. Hı. Ne elimize çıkana üzere ne de gelene sevdene. Bu çok önemli. Yani gelene, Gelene sevinmemek, gidene de üzülmemek. Allah böyle bir manasvesin inşallah. Amin. Amin. El Fatiha. <gülüyor>